İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Haftanın karikatürlerine. Böyle ya, yapalım. Bu hafta sizi küçük bir dünya turuna çıkartmayı teklif ediyorum. Böyle bize siz pasaportsız 20-25 dakika boyunca. İşteyse Türkiye'deki sorunlarımızdan biraz uzaklaşmış oluruz, ferah falan diye düşündüm. Nasıl? Değil mi? Afrika olur. Türkiye'de suya mı bahur <gülüyor> zaten var bizde. Bakalım <gülüyor> biraz. İsterin işte. bir yerler var mı bilmiyorum. Karıştırma onu. Türkiye'de <gülüyor> sorun mu var? Yoktur da dışarıdaki sorunlar daha fazla olduğu için şöyle ferahlarız evet. e, babında dedim. Kemerleri bağladık mı şimdi? Bağladık. Daha, o zaman ilk durağımız Kuzey Afrika. E, Tunus'tayız. Karikatürcümüz de e, Kuzey Afrika'da. Cezayirli ünlü bir isim Ali Dilem. Ee, şimdi Dilem karikatüründe e, komşu ülke Tunus'ta geçen hafta gerçekleşen referandumu, e, referandu, referandumu konu etmiş. E, karikatürün hemen sol tarafında bir e, Tunus bayrağı görüyoruz. Onun önünde de ayakta duran Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said var. E, yüz ifadesi son derece mutlu, mesut, memnun. Ee, ve karşısında ayakta bekleyen bir terzinin uzattığı elbise değil ama kitaba bakıyor. Ee, karşısındakinin e, ki, e, o kişinin terzi olduğunu boynuna doladığı terzilere özgü bir sarı mezura var. Ondan anlıyoruz. Ee, ve bu terzi Cumhurbaşkanı'na sipariş siparişiniz hazır efendim diye e, ne uzatıyor? Kalınca bir kitap. Nedir o kitap? Oldukça kalın bir anayasa. Hı hı. Ee, başlığımız da şöyle karikatürümün başlığı. Kaysahit için kişiye özel anayasa. Ee, hatırlatayım hemen Tunus'ta parlamentoyu fesh etme kararı ve kararnamelerle ülkeyi yönetmesi nedeniyle eleştiriliyordu Cumhurbaşkanı. Kaysaif bu bunun üzerine yetkilerini artıran bir anayasa değişikliği önerisi de geçen hafta gerçekleşen referandum sonucunda gayet demokratik bir şekilde kabul edildi. Üstelik de %92-93 arasında bir evet oyu almış. Evet, ha, yüz, e, bütün demokratik şeylere evet. uygun, evet. %27'lik bir katılımla. Ha o küçük bir sorun, evet, <gülüyor> evet, evet, evet. Yani Aferin. katılım %27,5 olmuş. Ee, bilmiyorum, başka yorum yapmaya gerek var mı ama gerçekten bunun karikatürünü çizmek zor. Ee, Ali Dilen böyle bir karikatürle, yani sipariş anayasa karikatürüyle e, bunu dile getirmeye çalıştı bir nebze. Karşısı işte gayet mutlu görünüyor anlaşılıyor. E tabi olmaz mı? Olma Ben olsam onun yerinde. <gülüyor> İçiniyle getir getir yapıyor. Gel gel. E, evet gel gel. Ver bakayım. Ver bakayım şunu. Neler yazmışız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, dilerseniz hemen karşı kıyatımızın karşısına İtalya'ya geçelim. E, bu defa bir Alman karikatürcü. Reiner Haşfeld. E, o da veteran bir karikatürcü. İtalyan siyasetçi. Giorgia Meloni'yi çizdi. Şimdi bazı dinleyicilerimiz soracak Meloni kimdir diye. E, Giorgia Meloni'nin İtalya'da neofaşist ve milliyetçi muhafazakar bir siyasi parti olan İtalya'nın kardeşlerinin lideri ve e, Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Partisi'nin başkanı olduğunu e, not edelim hemen. Yanılmıyorum umarım. E, ve karikatürde Meloni'yi Hemen parti kürsüsünün başında ağzını açmış böyle nutuk atarken hatta e, böyle bağırırken gibi görüyoruz. Bu arada sağ kolunu da e, nazi selamı verir, selam, selam verirmiş gibi ileri doğru uzatmış. Fakat elini açık tutacağına o nazilerin tuttuğu gibi e, hayhitler denerken sadece iki parmağını işaret ve orta parmağını bir makas şeklinde açmış. Evet. E, e, hani bu parmaklar yukarı doğru baksa buna zafer işareti diyeceğim ama bu açık parmaklar makas şeklinde ileri doğru uzandığında keserim siz anlamını çıkartıyorum ben bilmiyorum. Başka bir anlamı var mıdır bu hareketin aslında? Karikatür bu. E, bu arada karikatürde çok önemli bir unsur daha var onu atlamayalım. Giorgia Meloni'nin tam arkasında Meloni ile böyle senkronik olarak kolunu çabuklarında e, İleri doğru e, uzatarak faşist selam veren kara bir gölge var. Aslında buna gölge de denemez ya. E, zira e, karikatürcü e, Rainer Haşfeld bu kara gölgenin yüzünü gayet güzel ve net bir şekilde de çizmiş. E, bu kişi e, kim? Menüto. E, Duçe, evet. Hildur. Faşizmin kurucusu, öncüsü, tüm faşistlerin ilham kaynağı. Benito Amilcare Andrea Mussolini yani biz Mussolini'yi e, tanıyoruz, e, söz ediyoruz ondan. Peki ne arıyor e, Mussolini Meloni'nin arkasında diye soracak olursanız. E, kürsünün önünde basılmış olan partinin amblemi var. E, bu amblem enteresandır. Mussolini'nin mezarından ilham alınarak tasarlanmış. Bir alev ve e, alevin içinde de İtalyan bayrağının renkleri görülüyor. Meloni de zaten Mussolini'nin gölgesinde iktidara doğru emin adımlarla yürümekte. Yani 25 Eylül'de yapılacak galiba seçimler İtalya'da. Ve bugün seçim yapılsa İtalya'nın kardeşlerinin yaklaşık %23 gibi bir oyla ülkenin en büyük partisi olacağı söyleniyor. Yani anketler gibi sonuçlanırsa seçimler... Giorgia Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı ve Mussolini'den sonraki ilk aşırı sağcı lideri olacaktır. Şimdi burada da bir tuhaflık var. Meloni'nin partisinin adı Fratelli d'Italia. Yani İtalyanca'da erkek kardeşler, İtalya'nın erkek kardeşleri. Kız kardeşlere sorelle deniyor. Yani kız kardeş Meloni'nin faşist erkekler partisinin lideri olması gibi bir durum söz konusu. Yani biraderleri diye de çevirebiliriz. Bir, biraderleri, evet. Erkek biraderler, değil mi? Birader erkek zaten. Birader erkek. Hem, ee, Hemşirelik evet. olurdu yoksa. Şimdi, şimdi yalnız Meloni, neyse karıştırmayayım. Şeylere de karşı, iç falan. Neyse, buyurun evet. size bir karikatür da. Şimdi e, Fransa'ya geçelim dilerseniz. Macron geçen hafta gerçekten çok ünlü ve değerli bir konuk ağırladı Elize Sarayı'nda MBS, MBS yani Muhammed Bin Salman bize de geldi, Yunanistan'a da gitti falan. Sonunda Fransa'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaret etti. Fransız karikatürcü Pascal Groz. El, e, Elize Sarı, Sarayı'nda bu en üst düzeyde ağırlanan MBS'nin e, sofradaki e, servis takımını bizlerle paylaştı. E, bilirsiniz bu, e, bu tarz üst düzey resepsiyonlarda protokol gereği sofrada en ince ayrıntısına kadar her şeyin böyle kusursuz ve mükemmel olması gerekmekte. Bunun için e, büyük gayret sahip edilir. Bu konuda e, özel eğitilmiş elemanlar vardır. Ee, servis takımları da belirlenmiş bir düzen içinde masaya yerleştirilir. Şatallar tabağın soluna, bıçaklar tabağın sağ tarafına, kaşık varsa o da sağ tarafına. Ee, Müdündeki yemeklerin e, durumuna göre, sıralamasına göre dışarıdan içeri doğru böyle sıralanır. Ee, bu kısa ve gereksiz sofra adalı dersinden sonra Pascal Gros'un çizdiği e, karikatürde e, Prens Muhammed Bin Salman'ın Elize Sarayı'ndaki ziyafet masasına geçebiliriz artık. Salman'ın tabağının solunda üç farklı bıçak görüyoruz. İlki tabağın yanındaki hemen normal bir sofra bıçağı. İkincisi balık bıçağı. Üçüncüsü ise diğerlerinden biraz daha büyükçe ve keskin dişleri olan böyle tırtıllı bir gazeteci bıçağı. Yani, gazeteci kesme bıçağı diyebiliriz buna. Evet. Bu kadar. Karikatür bu. Ee, üstünde de Muhammed Bin Salman Elize'de diye yazmış e, pro. Ee, yorum ya. Fakat yorum şöyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçen hafta bu e, Muhammed Bin Selman'ın ne yediği e, yemek öncesinde bazı insan hakları kuruluşları işte e, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Bin Selman hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ee, ve Beryat Prens'in devlet başkanı olmaması nedeniyle dokunulmazlığı olmadığını ve Fransa'nın onu yargılayabilecek az sayıda ülkeden biri olduğunu savunuyorlardı, savunmuşlardı. Buna karşılık e, görüşme öncesinde Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, insan hakları konusuna genel bir şekilde değineceklerini fakat Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmenin daha önemli olduğunu söyledi ve daldan Uzak bir yer. uzaklaşarak gözler kaybolmuş herhalde bu kaynak yani e, çok daha önemli işler var biz şimdi e, gazeteci cinayetiyle falan uğraşamayız koyarız onun önüne bir tane de gazeteci bıçağı ne isterse yapsın durumu evet aynen <gülüyor> sofrada evet. eksik var ama bence ne, nedir? O? böyle bir petrol kadehi falan bir şey olması lazım orada sanki kadehler görünüyor ama içinde petrol var <gülüyor> <gülüyor> var belli değil Petrolden iski üretiliyor mu? Henüz oraya geçmedik galiba. O safhaya gelinmedi değil mi? Allah hmm. muhafaza. Allah neler gelir şimdi. <gülüyor> Peki. Belki üretirse o zaman e, yani petrol, alkol, vazgeçerler, vazgeçerler üretmekten ne bileyim. Bazı kesimler tabii. Neyse e, bu esnada, bu esnada evet Papa da kanatlandı ve Kanada'ya uçtu. Ee, bu konuda iki tane çok güzel karikatürüm var Papa'nın Kanada seyahati hakkında. Şimdi neden iki tane diyeceksiniz? Ee, Papa'nın hakkını teslim etmek için diyeceğim. Çünkü gerçekten doktorların yürümeyi yasakladıkları e, Papa Francis e, yaşadığı sağlık sonuna rağmen bu e, çok zorlu geçen Kanada ziyaretini ertelemedi. Ve kendisi 85 yaşında biliyorsunuz ve sağ dizindeki bir ağrı nedeniyle tekerlekli sandalyede hareket etmek zorunda. Aynı şekilde yani Kanada'ya yaptı bu 6 günlük gezinin dönüşünde de artık aynı ritimle yolculuk edemeyeceğini söyledi. Ve cumartesi gecesi kendisini Vatikan'a geri getiren uçakta düzenlediği basın toplantısında da istifa etme olasılığından bile söz etmiş. Kapı açık demiş. Bu bir felaket değil. Papayı da değiştirebiliriz. Tanrı'nın dediğini yapacağım. Ancak şimdi dek sesini duymadım demiş. Yani bu sözler bile iki katır, karikatüre değmiyor mu? Evet. Evet. <gülüyor> evet e, karikatürlerden ilkini bir Kanadalı e, çizen Andre Philippe Cote e, çizdi. İki karelik bir karikatür bu. Üstteki kare siyah beyaz ve Bundan tam 100 yıl öncesini gösteriyor. 1922 yılında bir ruhban okulun dersliğindeyiz. Siyah şubbesi içinde bir papaz. Orta çağ rahiplerininki gibi tepesi traş edilmiş. Tanrı'ya daha yakın olmak için traş ederlermiş tepelerini. Ayakta dikili bir vaziyette önündeki öğrencilere bakıyor. Öğrenciler ise sıralarında oturmuş, başlarını öne eğmişler. Ufum içinde böyle ellerini kürsülerinin üzerinde kavuşturmuşlar. Dua pozisyonundalar. Mutlular mı? Yani pek mutlu olduklarını söyleyemeyeceğim. Ama karikatür bu tabii. Karikatürün ikinci karesi e, ilk karenin tam altında ve bu kez renkli. Çünkü artık 2022'deyiz. Ve bu karede roller tamamen e, değişmiş görünüyor. Ayaktaki papazın yerini, e, rahibin yerini bu kez e, tekerlekli sandalyesinde oturan Papa Francis almış. Fakat o tıpkı yukarıdaki e, karede, o üst karedeki çocuklar gibi başını öne yemiş, ellerini ellerini önüne kavuşturmuş. O dua ediyor bu kez. E, önündeki çocukların yerinde ise bu kez ayakta bekleyen e, renkli yöresel kıyafetleri ve e, kafalarındaki tüyleriyle bildiğimiz, tanıdığımız Native Amerikalılar değil mi? Yani yerli Amerikalılar. Kızıl Amerikalılar. Yani yani kızılderililer bir... diyebilir miyiz? Evet. Kızmazsanız şayet. Yaygın adıyla. Ben öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. Tom Vicks Texas. Değil, aslında demiyoruz kuşağı. artık. Evet. Ama ben, ben Tom Vicks Texas kuşağından gelmeyiz. E işte, Sonuç benziyorlar zaten... ve Kızılderililer. E tabii orada ırkçı bir şekilde ele alındığı için tabii Kızılderililer. Ükçü mü? Yok ya. <gülüyor> Neyse, e, peki. Kotelin bu karikatürü çizme nedeni aslında e, tabi Vatikan Devlet Başkanı Fransız Papa Franses'in e, ki kendisi Katoliklerin Ruhani lideri aynı zamanda Kanada'daki e, yatılı lise okullarında yerli çocuklara yönelik istismarlar ve kötü muamele için e, özür dilemiş e, olmasıydı. Çünkü Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 1831 96 1996 pardon, 1831-1996 yılları arasında faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını e, 2015'te tamamlamıştı ve 4000 sayfalık bir rapor yayınlamıştı. Komisyona göre ya yaşananlar bir kültürel soykurumdu. Raporda en az e, 4200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldü öldü öldükleri belirtilmişti. Ve Papa'nın da bu özrü, bu geçen hafta gerçekleşen özrü, e, yer, ne diyorduk? E, natif e, Amerikalılar, yerli Amerikalılar tarafından coşkuyla karşılanmış. E, dedikten sonra şimdi ikinci karikatür, yani bu konudaki ikinci karikatür, o da Venezuela asıllı. Fakat e, Maduro sayesinde Miami'li olan karikatürcü e, Rayma Soprani, e, onun karikatürü Papa Fransız'ı çok farklı çizmiş e, Rayma. E, ama bu karikatürü anlatmaya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 70'li yılların sonlarına doğru çok popüler olan Amerika'da bir müzik grubu vardı. Village People. Aslında bu grup e, o dönem e, böyle moda olan disco e, müziği, disco. daha doğrusu diskolarda ve barlardaki, Gay kitleye yönelik e, onların ilgisini çekmek üzere kurulmuş bir gruptu. E, grupta altı erkek e, karakter vardı. E, bir kovboy, bir polis, bir asker, bir inşaat işçisi, e, deri giysileri içinde bir e, macho görünümlü bir e, erkek ve de e, bir e, tüylü, zun tüylü başlığıyla bir e, yerli şefi dere şefi işte <gülüyor> söyledim ya <gülüyor> neyse şimdi e, renkli televizyona geçtiğimiz yıllarda bizde de İndinevi ve e, YMCA gibi parçalarıyla sık sık ekranlarımızda boy gösterirlerdi bu grup. E, Rayman'ın karikatüründe de bu grubu görüyoruz. Üyelerin sayısı nedense beşe inmiş beşe indirmiş e, Rayman askeri koymamış askeri çizmemiş Rayman neden bilmiyorum. Diğer beşi ise yan yana sıralanmış. Soldan sağa doğru işte cowboy inşaat işçisi deri kıyafetli o e, macu adam ve polis e, ve o bu dördünün biraz daha açığında duran grubun beşinci elemanı ki diğerleri ona bakıyorlar tuhaf bakıyorlar hatta bakıyorlar neden bakıyorlar çünkü bu kızıl derili yani daha doğrusu yerli yerli grup e, yerli e, elemanın yerini Papa Francis almış ondan bakıyorlar. Kafasına da bu tüylü reis baş, başlığını e, geçirmeyi ihmal etmemiş tabii. Aslında ben olsam Kızıldereli'yi de atmazdım. E, papa'yı grubun altıncı üyesi olarak gruba dahil ederdim. Ne de olsa Papa Francis eşçislerlerim ki olarak e, korunabilmesi için e, medeni birliktelik hakkına değil mi sahip olmaları gerektiğini ifade etmişti falan. E, gay haklarına da sahip çıkmıştı. Onun için bu karikatürü e, ilginç buldum. Ee, çok şey anlatıyor. Papa yani. ben Francesco diyorum <gülüyor> İtalya e, Vatikan dilini kullanarak evet. ama şey e, yani herhalde papalar arasında görülmüş en ilerici ve hak savunucusu papa olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle iklimle evet. bin başta olmak üzere. Doğrudur. İşte yukarıdan ses gelirse istifa edecek ama Allah'tan ses gelmiyor <gülüyor> Evet. <gülüyor> Neyse. Şimdi e, Papa böyle e, özür dileyip ölen yerli çocukların ruhları içinde, için e, dua ederken e, Meksikalı bir karikatürcü bu da Angel Boligan. E, o da başka bir e, dua anstantanesi sundu bizlere. E, Boligan gerçekten ustalığını konuşturuyor bu karikatürde. E, karikatürde yere çömelmiş e, tıpkı önceki işte anlattığım papa karikatüründe olduğu gibi başlarını öne eğerek ve ellerini de e, önlerinde kavuşturarak dua eden kadınla erkekli bir e, grup insan görüyoruz. E, bir tanesinin ayakları çıplak olduğuna göre pek de halleri vakitleri yerinde olmasa gerek bu dua eden insanların. E, önünde dua ettikleri ise ne bir heykel ne bir ikona ne de bir mezar ya da yatır. Aslında hiçbir dinsel uç, unsur içermeyen bildiğimiz e, küçük bir çeşme. Hayrat. Yani, e, e, peki hayrat diyelim. <gülüyor> hayrat diyelim. Evet fakat e, fakat ne yazık ki işte bu hayratın musluğunda bir damla olsun su akmıyor. <gülüyor> Özür dilerim. E, dua edenlerin yanlarında işte e, boş su kovalarını da görüyoruz. E, böylece e, musluktan, hayrattan su akması için dua eden e, bir halk çizmiş e, Meksikalı karikatürcü Boligan. E, aslında bu karikatürle bütün dünyayı ilgilendiren çok hayati bir soruna da parmak basmış oluyor. E, kuzey yarımda, yarım küredeki rekor sıcaklıklar kuraklık e, her ülkeyi neredeyse etkilemeye başladı. İngiltere şu anda e, tıpkı Fransa'da olduğu gibi güneyin, e, ülkenin güneyinde e, 5 Ağustos'tan itibaren hortumla bahçe sulama ve araba yıkama yasağı e, getirecekmiş. E, yeni okuduğum bir diğer habere göre Los Angeles kentinde suyun boşa gitmemesi için su polisi olarak ifade edilen ve su ve elektrik departmanı e, kurulmuş e, bunlar bu polisler bu su polisleri e, vanaları tek tek kontrol ederek sızıntı var mı damlayan bana var mı falan bunları e, kontrol edip e, ceza kesiyorlar ve vanaları kapatıyorlarmış kapattırıyorlarmış böyle bir durum evet arabalar kirli mi kalacak yani şimdi ne olacak e, susuz Damla. yıkama tekniği geliştirilecek Kuru temizleme. Kuru temizleme, ya, evet. Aram. Aram. Kuru temizleme. Araç kuru temizleme. <gülüyor> İyi fikir. Açık radyoyu seviyorum. Ee, peki durum o kadar kötü mü? Bakın, hayır, değil. değil. Bakın şimdi size durumun hiç de sandığınız kadar kötü olmadığını yine bir karikatürle anlatmaya çalışacağım. Ee, ancak baştan buraya uyarmalıyım. Karikatürü anlatırken biraz zorlanabilirim. Ee, çünkü bu karikatür e, Amerikalı bir çizer Peter Cooper'ın bir çalışması. Neden zorlanacağım? Çünkü çok karışık bir çalışma bu. Yani hatta karışık bile denebilir. Peter Cooper bir takım pastel renkler kullanmış anladığım kadarıyla. Ve çala kalem son derece karmaşık bir karikatür yapmış. Bir şeyler çizmiş. Uzaktan bakıldığında böyle sanki kahve falına falan bakıyorsunuz. Böyle bir şey yani. Fincanın içindeki kahve telbesine falan. Karikatürün orta yerinde bir kürsü var ama. Bu kürsünün başında da bir konuşmacı herhalde var. E, e, fakat konuşmacının kafası e, dikkatlice bakınca böyle çoktandır sözünü etmediğimiz, karikatürlerde artık pek göremediğimiz, yüz yuvarlak ve çevre böyle minik vantuzları olan e, bir COVID-19 virüsü şeklinde oluşmuş nedense. <gülüyor> arka planda ise yok yok yani şimşekler, yıldırımlar hortumlar e, hortum nedeniyle havada uçuşan e, sandalyeler, masalar yıkılan binalar, toz duman bir uçak var yere çakılmak üzere herhalde yani doğru yere, yere doğru pike yapıyor. Her şey bütün çizgiler iç içe geçmiş e, sanatçı kalemini öyle bir savurmuş ki yani ortaya anlatılması son derece güç bir manzara çıkmış e, belki de buna kaos demek daha doğru olacak yani e, aklıma şu geliyor sen kaosun resmini çizebilir misin Abidin? bak <gülüyor> Peter Cooper çizmiş işte e, peki Peter Cooper sadece bu tabi kaos manzarasını çizmekle yetinmemiş kürsünün başındaki konuşmacıyı da konuşturuverdi e, bu konuşmanın ağzından e, konuşmacının ağzından çıkan sözler e, beni gerçekten çok rahatlattı şöyle diyor COVID-19 kafalı adam kürsüsünün başında ee, durum kötü olsa da ben buna acil durum demezdim. Ee, birini hatırlattı mı bu söyler? Çok. Tekrar Covid olmuş e, Biden. <gülüyor> Haberini verdiniz mi sabah? Ben Yok, dinlemedim. Yok vere veremedik. <gülüyor> Tekrar olmuş evet. Yani demek ki neymiş durum ne kadar kötü görünürse görünsün bu bir acil durum sayılamaz. Ee, öyle diyor Amerika Cumhurbaşkanı Başkanı e, Biden. Ee, ...rahatladınız değil mi? Evet. Hadi dans o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Delupi Zak, De bir Fransız çizgi romancı. Çok yetenekli, ee, müthiş bir çizgi romancı kendisi. Fakat e, kendisinin Ramon D'Apre, yani Yarın'ın Dünyası başlıklı bir karikatürler dizisi var. Ve bu distopik dizide e, adından da anlaşıldığı gibi gelecekteki dünyamızı, gelecekteki yaşantımızı karikatürize ediyor. E, ben fırsat buldukça bu karikatürlerden bir bazılarını anlatmaya ara ara çalışacağım. Çünkü hepsi birbirinden ilginç bunların. E, bugünkü son karikatürümüzü e, Dülupin'in bu Yarın'ın Dünyası'ndan e, o diziden seçtim. Başlığı da karikatürün Dansa Devam. Ee, karikatürde gelecekteki dünyada bir diskoteğin içini görüyoruz. Çok hoş böyle ön planda gençler kızlı erkekli, coşku içinde dans ederek kendilerinden geçmiş eğleniyorlar. Ee, yukarıda havada drone'a benzeyen bazı cisimler renk yağrenk ışıklar saçarak dans pistindeki o gençlerin üzerinde farklı efektler yaratıyorlar böyle noktalar. Bolca ışık oyunları var ve tabii böyle bir eğlence mekanının olmazsa olmazı da DJ'ler. Tam üç tane DJ var. Üçü de uzun teknik masanın üzerinde gençler için sevdikleri türde müzik çalıyorlar anlaşılan. Ortadaki DJ kulaklığını boynuna asmış. Sağ kolunu da havaya kaldırmış böyle. Dans eden genç gençleri coşturuyor herhalde. Şey veriyor, Tempo veriyor. Bunun kafasında kardinallerinkine benzeyen sivri bir başlık görüyoruz. Tabi ki bir kardinal başlığı zaten. Ee, beyaz ve uzunca da bir e, cübbe geçirmiş sırtına. Yani o da bir e, rahip cübbesi <gülüyor> gibi. Ee, solundaki diyecek onun da e, onun kulaklığı kulaklarında pikapın üzerine edilmiş. Herhalde sıradaki parçayı çalmaya hazırlanıyor. Ee, o da beyaz bir cübbe giyiyor fakat kafasındaki başlık farklı. Değil mi? Bir e, imam sarığına benziyor o. Evet. Evet. E, sakal kesimi de çember sakal. E, sanki evet. Sanki bir imam. E, sağdaki diyeceği ise e, diğer ikisinin aksine beyaz değil siyah e, giysiler kuşanmış. E, efendim onun önündeki e, e, pikabın üzerindeki e, pla herhalde ileri geri oynatarak böyle disko müzeyine renk katıyor. Böyle e, efektler yapıyor falan onun da siyah bir sakalı ve kafasında da geniş kenarlı e, kapkara bir şapkası var beyaz gömleğinin yakası tamamen ilikli ve herhangi bir kravat göremiyorum ben e, bu adamı yolda görsem karşılaşsam kesinlikle bir hahamdır e, derdim gözlüklü. E, bir haham. Evet e, Zattülupi bize distopik bir diskotek sunmuş ve gelecekte dünyamızın e, gençlerini bu diskoteğin içinde bir rahip, bir imam ve bir hahamın yaptığı müzikler eşliğinde çılgıncasına dans ederken e, göstermiş. Evet. Dinler arası o diyalog diyorsunuz. Aynen dansa devam. Dinlerle. Distotek. Di <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya distopek. <gülüyor> <gülüyor> evet dansa devam gel gör beni aşk neyledi diye bir ilahi vardı ya <gülüyor> burada da öyle belki onu çalıyorlardır visko <gülüyor> sound'uyla evet, evet e, benden bu kadar çok teşekkür Vallahi ben e, şu son anlattığından yana oyunu kullanacağım derseniz dans, dans dans dans evet Pekala ben aslında ben de katılıyorum. Yani baş kaldırmak istiyordum bugün ama <gülüyor> ben de bu karikatürü çok sevdim nedense. O zaman Özdeşen, o yüzden? E tamam ta elbette. Özdeşten ses çıkmadığına göre zaten, Elbette dediğim. E, e, emir, emir Emir Demiri Keser deyip. Aman efendim ne demek? Ne demek? Emir Emir diye bir şey yok değil mi hocam? Emin hast. İşte, hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne emin Ne münasebet? Burada Tunus demokrasisi işletiyoruz diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sipariş hazır. <gülüyor> evet siparişiniz hazır. Peki. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. İyi, iyi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>